Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel. 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği programındayız ve yine güncel önemli. Hukuk olaylarına değinmek istiyoruz. Ama e, en güncel olay bu infaz yasası dediğimiz yasa ve e, verilmiş hükümler, verilmemiş e, hükümlere e, dayanak olacak e, iddianameler ve buradaki eylemler çok önemli. Aslında e, hem Yargıtay'ın hem de Anayasa Mahkemesi'nin bu dönemde verdiği, Doğru hukuki değerlendirmeler kişilerin hukuk güvenliği kadar toplumdaki birçok sorunun da çözümüne katkıda bulunması gerekir. Yani yargı kararları eğer ülkedeki yaşanan birçok siyasi ve fiili sıkıntıyı çözmede eşitlikçi ve doğru kararlar vermezse bunların sıkıntılarını toplum olarak daha uzun süre tedavi edemeyeceğiz veyahut da onaramayacağız demektir. Güncel bir karar var ve bu kararla birazcık bu söylediğimiz çerçeveyi değerlendirmek istiyoruz bu arada. Aynur Hanım evet. siz... Evet. Evet, ben de herkese iyi günler diliyorum. Yine Duygu Hanım, her zamanki konuğumuz, diğer uçta da Duygu Hanım var. Merhaba Duygu Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Duyga Hanım, teşekkürler. Valla hepimiz e, dediğim, dediğim gibi dinleme ve konuşma yeteneğimizi yeniden geliştirdiğimiz, gözden <gülüyor> geçirdiğimiz günler sürekli e, böyle uzaktan erişerek ders verme, panel yapma, sohbet etme, toplantı yapma gibi işlerle uğraşıyoruz. Sizin de çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim e, bize de böyle düzenli olarak neredeyse zaman ayırıyorsunuz. Göreviniz haline geldi. Çok teşekkür ediyorum. İyilikler vereceğim. diliyorum. Her şey yolunda değil mi? Evet, sa sağlıkla kalalım. İnşallah evet. e, işte önümüzdeki hafta zaten bayram bir bayram tatili olacak herhalde. Sonrasında İnşallah. da bakalım e, adliyeler açılacak mı? Öne çekilecek mi? E, herhalde mi? biraz o konuşulacak. Normalde 15 Haziran tabii ama e, bakalım neler olacak bayramdan sonra? Ben de bekliyorum. Evet. İyilikler dileyelim. Şimdi az önce Bahir Bey'in dediği gibi Biz şimdiden gibi, bütün bütün herkese iyi bayramlar da dilemiş oluyoruz. İyi bayramlar bay, da bir bayramlar Evet. Ben de herkese sağlık diliyorum. Şimdi Bahir abinin az önce söylediği gibi Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart 2020'de bir karar vermiş. Ama biz bu kararı bir hafta önce ya da 10 gün önce basına düşünce tabii ki öğrendik. Zaman gazetesinde yazan Gazeteciler hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir dava vardı. Orada büyük çoğunluğu 314-2'den yani silahlı terör örgütüne üye olmaktan ceza almışlardı. Atilla Taş ve Murat Aksoy ile ilgili de örgüte üye olmamakla beraber yardımdan verilen cezalar vardı. Bunlar kamuoyunu seçildi. Zaten yakından ilgilendiren davalardı çünkü mahkemenin tahliye kararına rağmen herkes satırlar, gazeteciler cezaevinden çıkarılmamış haklarında yeni bir soruşturma açılmış, yine tutuklu kalmışlardı. Dolayısıyla bu yönüyle gazeteci e, e, kamuoyunun izlediği bir dosyaydı. Şimdi 16. Ceza Dairesi e, ikili bir ayrım yapmış, iki gazeteci hakkında verilen e, kararı onamış. Ee, hanım bir şura Erdal ve Hüseyin Aydın isimli iki gazeteci hakkında verilen örgüt iyiliği kararını örgüsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek onaylamış ama onamış ama diğerlerini bozmuş. Ee, Ahmet Memiş ve diğerleri hakkında verilen ee, karar ilginç diyor ki örgütün mutat siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışmak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacıyla hizmet eder mahiyette yazı yazdıkları görülmüştür. Bunlar gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilemez ama e, örgüt üyeliği de değildir. Hukuki niteleme yanlıştır. 314. maddenin 3. fıkrasının yaptığı göndermeyi dikkate alarak örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım olarak değerlendirilmelidir. işledikleri suç diye bir değerlendirme yapıyor. Ahmet Akkuş isimli gazeteci hakkında da derhal tahliye kararı veriyor ve diyor ki kendisi kamuoyunda... Ee, öğrenildikten sonra bu yapının silahlı terör örgütü olduğu hemen ayrılma iradesini ortaya koymuştur. Onun hakkında ceza verilmesi yanlıştır. Daha önce biz e, hata ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin iştahat kurmuştuk. O iştahada göre hakkında e, yeniden değerlendirme yapılmalıdır diyor. Atilla Taş hakkında da diyor ki burada örgüte yardım yok. Yanlış desem dün gece geldi çünkü şey avukatı, avukat arkadaşımız Ali Deniz Ceylan'dan aldım. Sizlere de yönlendirdim. Atilla Taş hakkında böyle örgüte yardım nitelemesi e, cezası yanlıştır. Kendisi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve e, e, devletin manevi şahsiyetine hakaret suçu ile ilgili değerlendirme yapılmalıdır diyor. E, şimdi bunu niye söyledim? Şu ana kadar sadece Yargıtay'ın da bir kişi hakkında tahliye verdiğini düşünürsek acaba bu hakkında üyelik değil ama örgüte yardımdan ceza verilmeli denilen gazeteciler hakkında bir tahliye kararı oldu mu bildiğim kadarıyla olmadı ya da ben duymadım eksik bilgi varsa özür diliyorum. Bunu niye söylüyorum acaba bu kişiler hakkında Örgüte e, üyelikten ceza olsaydı ne ceza alacaklardı? Aldıkları ceza e, 3 bölü 4 oranında uygulanacaktı. Çünkü yüklenen eylem silahlı terör örgütüne üyelik ve bundan dolayı ceza almışlar. Ama e, örgüte yardım olur ise acaba infaz oranı... Ee, 3 bölü 4 mi olacak? 2 bölü 3 mi olacak? 1 bölü 2 mi olacak? Bakın somut bir örnek. Niye? Çünkü yeni kanun bu 7242 sayılı kanun dedi ki e, terör örgütü değilse adi suç örgütü ise bununla ilgili verilen cezalardaki koşullu salı verme oranı 2 bölü 3'tür. Fakat sonra Adalet Bakanlığı bir kılavuz yayılmadı, hepimiz biliyoruz. O kılavuzda şöyle bir şey söylüyor, kanunda düzenleme yok tabii bu yeni kanunda. E, terör suçları hariç, terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar hariç olarak diyor değerlendirme yapıldığında uygulamada Cumhuriyet Savcılarının örgüte üye olmamakla beraber yardım suçunun mahkumları bakımından 1 bölü 2 oranında düzenleme yapmıştır diyor. Yani cezasının yarısını çekenleri koşullu salıvermeyle tahliye etmiştir diyor. Şimdi bu noktada acaba bu gazeteciler hakkında örgüte üyelik değil ama yardım suçuna ilişkin bir ceza verilmesi söz konusu olduğunda acaba yüklenen suç terör örgütü kapsamında kaldığı için yardım nitelemesine rağmen 3 bölü 4 oranında mı içeride kalacaklar? Yoksa bu kılavuzda söylendiği gibi 1/2 mi olacak? E, yoksa e, normal suç örgütündeki gibi 2/3 mü olacak? Böyle bir sıkıntı var. Bu noktada bu konuyu e, Türkiye'de en iyi bilen avukatlardan biri olduğunu bildiğim e, Sayın Bahri Bey'e sözü vermek istiyorum. Siz ne demek ne neler söylemek istersiniz? Bu yardım suçun menen bir suçtur. Bir takım değişiklikleri uğradı çünkü süreç içinde de. Yani çok Malumunu zaten biliyoruz, siz de çok iyi biliyorsunuz. Türk Ceza Yasası'nda, yani 1926 yılından beri e, e, devam eden Türk Ceza Yasası'nda, 2004 yılında bir temel toplu değişiklik oldu ve 220. maddeyle tüm örgütlü suçlar açısından genel düzenlemeler yapıldı. Ve bu teknik olarak da, e, akademik olarak da... Bir düzenlemeydi. Şimdi bizi bu yeni infaz yasası çerçevesinde ilgilendiren durum 220. maddenin 7. fıkrası ama 220. maddenin 7. fıkrası ile e, durumu değerlendirebilmek için hemen bir üstündeki 220. maddenin 6. fıkrasına gelelim. 220. maddenin 6. fıkrası 11.4.2013 tarihinde yapılan değişiklikle şöyle oldu. Örgüt adına suç işleyen kişi denildi ve bu düzenlemeyle sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır bu 220'ye 6. madde denildi. Oysa aynı tarihte yine 220. maddenin şu anda konumuzu ilgilendiren 7. fıkrası Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza yapılan yardım niteliğine göre 3'te 1'ine kadar indirilebilir diyor. Şimdi 220. maddenin 7. fıkrasında aynı tarihte yani 2013 tarihinde Yine değişiklik yapılmıştı ve bu değişiklikte de sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır diye bir düzenleme konulmamıştı. E, 227. madde e, terör örgütleri diye nitelendirebileceğimiz terörle mücadele kanunundaki e, tanımlanan tanıma uygun bir suç değil. Ve bu nedenle de e, 220. maddenin 7. fıkrası çerçevesinde hüküm kurulan kişilerle ilgili e, bize göre e, yeni infaz yasasına göre e, 3 bölü 4 uygulaması yapılması olanağı olmamalı e, 1 bölü 2. E, uygulaması içinde değerlendirilip buna göre infaz hükümleri uygulanmalıdır. Çünkü 220'ye 7. maddeyle ilgili e, yardımın niteliği konusunda genel olarak Ceza Kanunu 39. maddeye bakabiliriz. Ve aslında yardım e, olarak nitelediğimiz zaman e, kaç türlü yardım yapılabilir diye baktığımızda birincisi zaten Türk Ceza Kanunu 39. maddesiyle bütün suçlar açısından e, düzenlenen e, taadat edilmemiş şekilde düzenlenen yardım hali olabilir. İkincisi de Yardım etme suçunun özel bir hali olan yine aynı kanunun 315. maddesindeki silah sa sağlama şeklindeki yardım olabilir. Üçüncüsü ise Türk Ceza Kanunu dışında düzenlenmiş terör örgütüne maddi destek sağlamak niteliğindeki terörün finansmanı e, kanunuyla e, tarif edilen yardım biçimi. Şimdi 39. madde ile ilgili yardımın genel olarak örgüt üyesi olmamakla beraber yardımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme bakımından daha evvel yani 15 Temmuz öncesi Türk Ceza Adalet Sistemi'nin etkinliğinin geliştirilmesi başlığıyla bir eğitim modeli hazırlanmıştı ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finans edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ortak programı kapsamında bu da yayınlanmıştı ve toplantıya hem Adalet Bakanlığı, hakimler ve savcılar o zamanki Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Hatta birçok yüksek hakim, savcı, adli tıp kurumu, telekomünikasyon iletişim dairesi başkanlığı da bu toplantılarda bulunmuştu. Ve burada aslında hakikaten çok somut fiili yardımların bu çerçeve içerisinde değerlendirilmesi gerektiği de o toplantı içinde ele alınmıştı. Ama asıl sorun şudur. Hem bizim ceza hukukumuz açısından hem de kontinental e, hukukla birlikte Anglo-Sakson hukuku açısından önemli olan evrensel bir ilke var. Eğer bir eylemi önceden e, suç olarak tarif etmemiş iseniz artık o kişiyi o eylemden dolayı sonra çıkarılan bir yasayla veya daha ağır bir ceza getiren Yasa hükmüyle cezalandırma imkanınız yoktur. Buna suçta kanunilik ilkesi diyoruz. Veyahut da veren e, eylem kanunda tarif edilmiş ama e, daha sonradan bunun cezası artırılmış. Bunu uygulayamazsınız. Buna da cezada kanunilik sistemi diyoruz. Bize göre 220. maddenin 7. fıkrası e, hem suçta kanunilik açısından townlik açısı yeni infaz yasası açısından yasası ile ilgili değerlendirmede bir e, e, bölü ki e, değerlendirilip e, e, tahrir e, norm olarak görünüyor benim yani kısaca çok ayrıntıya girmeden söylemek istediğim şey budur. Yeni Yargıtay kararını da ve sonuçta onanan bu kararı da hükümleri kesinleşmiş olan yani ceza mahkemeleri yasasına göre kesinleşmiş olan kişilerle ilgili bu çerçevede değerlendirilip infaz hakimlerinin de bu şekilde bir uygulama yapması gerektiği kanısındayım. Evet yine bugün eğimser bir günündesiniz, gününüzdesiniz ama... Ee, bu Adalet Bakanlığı'nın kılavuzu gösteriyor ki örgütün tipine göre değerlendirme yapacaklar. Eğer örgütün tipi adi örgüt ise TCK'nın 220. maddesinin 2. fıkrasına göre e, değerlendirme yapacaklar. Ama örgüt silahlı örgüt ise o zaman e, yine 3 bölü 4 gündeme gelecek gibi korkarım ki yani felaket tellallığı yapmayayım ama ben bakanlığın kılavuzundan böyle bir ayrımın devam edeceği kanısına vardım. Çünkü buradaki sıkıntı şimdi Duygu sözü vermek istiyorum. Maalesef yardım etme fiili bağımsız evet. bir suç tipi olarak düzenlenmemiş. Bunu gerekçede hı hı. yazıyor zaten ilk e, 5237 sayılı 2005'te yürürlüğe giren şimdiki kanunumuzun gerekçesinde açıkça e, yazıyor. Diyor ki bu eylemler niteliği gereği. Örgüt üyeliğine denk kabul edilmiştir ve cezası da ona göre hakimin takdirine bağlı olarak verilecektir. Hı hı. Sonra hem 6352'de 2012 yılında hem 6459'da yılında yapılan değişikliklerde uygulamada çıkan haksızlığı gidermek için bir takım rötuşlar yapıldı. Yani nedenle kişiler kendi işledikleri suçlardan, daha ağır derecede ceza alıyorlar ve asıl önemlisi de örgüt üyeliğinin katı koşulları var, o örgüt üyesi olanlar hakkında o katı koşullar var mı yok mu diye inceleme yapılırken örgüte suç işleyenler ya da örgüte yardım edenler ki o yardım etme kavramı belirsizlik şimdi Duygu Hanım'dan onu açıklamasını örgüt üyesi gibi ceza alırken örgüt üyeliğinin katı koşullarını da savcı incelememiş oluyor. Dolayısıyla Ağır cezalar oluyorlar. Bu e, dengelemek için suçla ceza arasında adil bir denge kurmak için biz hakime takdir hakkı verelim. Ne yapalım? Örgüt adına suç işleyenlere yarı oranında indirim yapılabilsin. Örgüte yardım edenlere de üçte bire kadar indirim yapılabilsin diye böyle bir matematiksel denge. Ama sonuçta bu yine hakimin takdirine kalmış. Yani illa indirilir illa yapılabilir gibi e, düzenlemeler yok. Ee, Türkiye'de şu an insanlar hala örgüt üyesi olmasa bile örgüt adına suç işlediğinden bahisle ve e, örgüte yardım ettiğinden bahisle örgüt üyeliğinden e, ona denk cezayı alacak durumdalar. Ben bunu söyleyip sözü Duygu Hanım'a vermek Aynı istiyorum. Hanım. Aynır Hanım, Duygu Hanım'a vermeden bir şeye buyurun, işaret etmek buyurun. istiyorum. Bakın, e, 226. maddede 11.4.2013 tarihinde yapılan değişiklikte sadece silahlı örgütler evet. hakkında uygulanır diyor. Bir, bir kere bunu hakkında. söyleyelim. 220'ye de böyle bir şey yok. Ve 220'ye evet. de çok önemli bir şey var. Suçun unsurları olarak. Hı. Diyor ki örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte hı. örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi. Şimdi evet. bakın. Bakın. Hı hı. Bu Türk Ceza Kanunu 21. maddesinde kasıtlanım. tamamlanabilmesi için tarif yapılıyor. Orada da diyor ki kanundaki normu bilerek ve isteyerek hı hı. E, yani e, ika etmek, o fiili öyle gerçekleştirmek. Şimdi burada Kanun kurucu dersem ki 21. madde varken 220'nin 7. maddesinde tekrar örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi diyor. Burada Hı -hı. iki Hı -hı. küçük şeye daha işaret edeceğim. Hı -hı. Burada örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin anlamı bana göre özel kastı gerektiriyor. İkinci Hı -hı. konu ise. Şimdi Zaman Gazetesi'nde çalışan veya başka bir yerde çalışan kişiler işte televizyonlarda olabilir başka bir hatta şirkette olabilir kişiler biri yani örgütü bilmek ve istemek olayı açısından bir kere bu örgütün silahlı bir örgüt olduğunu bilmesi lazım. İki silahlı bir örgüt olduğunu bilmesine rağmen bu yardımı isteyerek yapması gerekir. Ama hep söylüyorum 15 Temmuz'un arkasından 3 Ağustos günü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü din şurasında şu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz alnı secdeye varanlara inandık güvendik ama biz bunları bilmiyorduk. Rabim ve milletimiz bizi affetsin. Şimdi Genel Kurmayın Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Milli İstihbarat Teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbaratının, Genel Askeri Genel Kurmay İstihbaratının o tarihe kadar silahlı bir örgüt olduğunu bilmediği bir örgütün bir yapılanmanın silahlı örgüt olduğunu sıradan yurttaşlar nasıl bilecek? O bakımdan. Burada örgüte bilerek ve isteyerek yardım şeklindeki 21. madde dışında artı konulan bu düzenlemenin özel kasıtla işlenmesi gereken bir suç olduğunu gösteriyor 227'nin. Ayrıca örgüte bilerek ve isteyerek yardım derken silahlı bir örgüte o, o örgütün silahlı olduğunu önce bilmesi ve buna rağmen isteyerek yardım etmesi gerekiyor. Bu bakımdan sadece normun düzenleniş biçimi genel düzenleniş biçimi dışında bu olaydaki özellikle bu Fetullah Gülen paralel devlet yapılanması veyahut da hizmet hareketi veya Gülen hareketi diye değişik konumlarda yerlerde e, yargılanıp cezalandırılan ve hüküm kurulan kişilerin e, bu Örgütü bilme olayını doğru değerlendirerek bu infaz yasasındaki düzenlemenin ona göre yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı, anladım. Peki teşekkür ederim. Duygu Hanım buyurun sesli de. <gülüyor> Ee, ben çok faydalandım bu açıklamalardan. Şimdi şöyle 6 ve 7 zaten e, Türkiye'nin aslında uluslararası zeminde de Avrupa Konseyi nezdinde de Bakanlar Komitesinin en son yayınladığı e, işte tavsiye kararı e, çerçevesinde bunu söylüyorum Mart 2027 çok yakın bir tarihte. E, bu çerçevede baktığımız zaman zaten e, değişikliğe gitmesi. Aslında çok uzun zamandır önerilen bir madde. Bunun önerilmesinin sebebi de tamamen işte az önceki zaten maddi ceza hukuku anlamındaki e, yapılan açıklamalardan da görüldüğü üzere özellikle 7'nin yani örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım meselesinde örgüt üyesi olarak cezalandırılmasının çok geniş bir tanım olması sebebiyle e, ortaya çıkan bir mesele bu. Yani bunu daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Tipiklik unsurunu evet. tam gerçekleştirmiyor değil mi? Tipiklik yani ceza e, suçun... Böyle tipik bir tanımı itibariyle yani burada bilerek isteyerek yardım, yardımın niteliğini aslında burada çok geniş olarak yorumladı Av Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve burada yardım eden kişiden kastın da az önce Bahri Bey çok güzel bir şekilde ifade etti aslında. Yargıtay da bu şekilde söylüyor. Ee, TCK, Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesindeki yardım var. Yani maddi yardım dediğimiz yardım. 315'teki yardım var. Silah sağlama işte terör finansmanı ile alakalı olarak terör örgütüne maddi destek sağlama gibi. yardımlar dışında az önce sizin Aynur Hanım'ın belirtmiş olduğu yargıtay kararında da altını çizdiği mesele burada bu tip yardımlar söz konusu değil. Burada açıkça yargıtayın kararında da altının çizildiği, bir yayın yayınlamak suretiyle yani görüş açıklaması yazı yazmak bu köşe yazısı olur basın açıklaması olur davasına göre ya da bir gösteri yürüyüşüne katılmak olur bir toplantıya katılmak olur ne olursa olsun burada yardım maddi yardım niteliğinde olabilecek ya da Türk ceza kanunu tipik anlamında yardım olarak tanımlanmış bir durumun dışında biz bir düşünce açıklamasını, ifade özgürlüğünün ya da örgütlenme özgürlüğünün barışçıl şekilde kullanılmasını eğer yardım içerisine sokuyorsanız... İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müdahale ettiği nokta bu zaten. 227'deki geniştir, muğlaktır, keyfi uygulamaya sebebiyet verir. Açıkça söylediği şey bu. Siz az önce söylediniz, Aynur Hanım altını çizdiniz, dediniz ki niteliği gereği bu madde örgüt üyeliğine denk kabul edilmiş. Hiyerarşik yapıya dahil olmasanız da birlikte bilerek isteyerek yardım örgüt üyesi olarak cezalandırılıyor. Örgüt üyeliğine net e, denk olarak değerlendirilmiş ve diyoruz ki hakime takdir yetkisi bırakıyoruz burada işte tam anlamıyla sorguladığımız mesele bu hakime takdir yetkisini bırakırken hakime aslında keyfi bir takdir yetkisi bırakmış oluyoruz bakın eğer biz şu tak şu anda bu az önce verdiğiniz en son yargıtay kararı eşliğinde bunu değerlendirirsek gazetecilerle alakalı olarak bakın hala şunu tartışıyoruz diyoruz ki İnfaz düzenlemesinin 1 bölü 2 olarak içerisine girer mi? Girmez mi? Hakim takdir hmm. edecek bunu. Hala diyoruz ki hakim eğer bunu örgütü silahlı sayarsa böyle olacak, adi sayarsa böyle olacak. E ama madde aynı. 227. Çünkü kişi bunu önceden öngörebiliyor mu? Hayır öngöremiyor. Öngörebilmesi mümkün değil. Hakimin son tahlildeki değerlendirmesine bağlı bir şey. Ama maddeden bu çıkmıyor. Suçun tipiklik konusunda suçun e, maddi unsurunda bir sakatlık var. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da ortaya konuldu. Bakanlar Komitesi'nde şu an karar hem İmret kararı 7. fıkra açısından hem de ışık kırık kararı 6. madde açısından 6. fıkra açısından çok hmm. affedersiniz. Ee, ve burada bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği söylenmiş, tavsiye edilmiş. Bunu da ilk defa şu an söylemiyorlar. Venedik Komisyonu zaten bunu 2012'lerden beri e, raporlarında zaten dile getiriyor Türkiye ile alakalı olarak vermiş olduğu raporlarında. Bir numarada bu madde var. 299 var Cumhurbaşkanı'na hakaret. Duy i̇şte 215 Duyganım. var. Duygu evet. bu biraz evvel yaptığınız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile ilgili değerlendirmeler, yani konuyu dağıtmayalım ama bir kelime bir paragrafta o konuda açıklarsanız memnun olurum. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. 2. maddesinde de aynı. Çünkü evet, orada evet. yani örgüte, örgütün propagandasını yapmakla ifade özgürlüğü arasında bir bıçak sırtı Bravo. şey var. Ayrınca. Özgürlük güvenlik dengesinde kesinlikle daha önce bakın ışık Kırık ve imrete gelmeden evvel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten terörle mücadele kanunun propaganda e, maddesiyle alakalı olarak bir güler ve uğur kararı verdi hatırlarsınız. Evet. Bu ifade özgürlüğü çerçevesinde bir karar da değildi bakın. Tamamen din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde verdiği bir ihlal kararıydı. Fakat prensip itibariyle şunu söyledi. Burada işte bir mevlüt'e katılmak söz konusuydu. Bir taziyeye katılmak söz konusuydu orada da. Ee, orada da işte ee, katılan kişiler için bu, burada terörle mücadele kanunu kapsamında bir propaganda maddesinin suçunun uygulanması kapsamında aynı şeyi söyledi 220 için İmret ve Işıkırık'ta söylediğinin bu kişilerin bu etkinliğe taziyeye, mevlite gösteriye her neresiyse orası gittiğinde buradan bir propaganda suçunu çıkarabileceklerini önceden öngörebiliyor olmasın ve davranışlarını buna göre düzenleyebilecek durumda olması gerekir propaganda maddesi açısından da burada böyle bir öngörülebilirliğin olmadığını, buradaki yazımın, terörle mücadele kanunu 7. maddesindeki yazımın da muğlak olduğunu zaten o tarihte de söyledi, 9. madde açısından söyledi, din ve vicdan özgürlüğü açısından söyledi. Ama daha sonra ifade özgürlüğü açısından şey de geldi, karşımıza çıktı. Bakın, e, İmret Işıkırık kararından önce belki kanunilikten ihlal vermedi. Ama Nedim Şener Ahmet Şık davasını hatırlayın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. O da şu an Bakanlar Komitesi önünde hala infazı bekleyen, icrayı bekleyen e, genel düzenlemeler yapılması anlamında maddelerden bir tanesi, kararlardan bir tanesi Şener ve Şık grubu baktığınızda. Şimdi orada da aslında bir gazetecilik faaliyetinin e, bu kapsamda değerlendirilmesi söz konusuydu ifade özgürlüğü ihlali vardı. Kanunilikten ihlal yoktu orada. Ama orada demokratik toplumda gerekliliğe bağladığı için o aşamada bunu değerlendirmemişti. Kararda bu yazar, kanuniyelikle ilgili şu aşamada ben bir inceleme yapmayacağım, demokratik toplumda gereklilikten inceleme verdim der, ihlal verdim der. Ama hemen akabinde birkaç yıl sonra Işık Kırık ve İmret kararında ee, belki de Şener zamanında ya da Şık zamanında söylemesi gereken şeyi gecikmeli de olsa söylediğini görüyoruz. Ee, o yüzden de bu şu an zaten ülkenin gündeminde olması gereken bir mesele ve bunun ne kadar sıkıntı yarattığını işte alın infaz düzenlemesi sonrasında ortaya çıkan bu karışık durumdan da görüyoruz. Bu tamamen 220. maddenin 7. fıkrasında düzeltilmesi gereken değişiklik yapılması gereken meseleden kaynaklanıyor. Şu an hala biz bu yardım ifade özgürlüğü müdür değil midir? İnfazda bir bölü iki midir, üç bölü dört müdür tartışmasını yapmaya olmamız gerekir. Bunun açıkça kanundan çıkıyor olması gerekir. Aksi takdirde keyfi uygulamaya sebebiyet verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Evet. Veya, da, aynı, Hanım, hı hı. Pardon. Ee, veya 220. maddenin fıkrası ile ilgili bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Konseyin yaptığı uyarılar, gösterdiği kriterleri e, yakın zamanda değiştirme mümkün olmasa bile bu e, infaz yasasıyla 227'nin açıkça e, 1 bölü 2 uygulanacağı ifade etmesi sorun içici olarak. Ama bu zaten ne 227'deki ne de 3710 Sayılı terörle Mücadele Kanunu 7. maddesinin 2. fıkrasındaki e, hukuki sorunları çözebilecek bir şey değil. Sadece bugün için e, önemliydi. E, ve e, zaten bu döneminde iki ünlü maddesi budur. Yani Terörle Mücadele Kanunu 7 ikisi ve Türk Ceza Kanunu 227. maddesi bu toplumu siyasi açıdan da sosyal açıdan da hukuki açıdan da problemlerle ve çatışmayla boğuşturan ve bu sıkıntıları çözemeyen bir iki şey demokrasinin kılıcı durumundaydı bu iki madde. Evet. Yani şöyle, şöyle bir şey de var. Çok affedersiniz bir şey de Gelecek. eklemek isterim. Yani Hı. burada e, tartıştığımız mesele zaten şiddet unsurunun oluştuğu e, ve şiddetin devreye girdiği e, durumlarla alakalı biz konuşmuyoruz zaten. Bakın önümüze gelen ve tartıştığımız her davada hep... ...olayın içeriğine baktığımız zaman... ...şunun altı çiziliyor. Yayınladığı bir yazı. Gazete yazısı. Ya Biz bunu daha önce biliyorsunuz... ...Cumhuriyet davasında da gördük. İşte orada da editöryel olarak... Ee, editorial ee, yayın, ilkelerini ...yayın ilkeleri. Yayın. Çok ödedersiniz, evet. Yayın ilkeleri. Mesela şu da var ona bakılırsa... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içerikle ilgilenir. Evet. Şiddet insuru içerip... ...içermemesi bakılan ama aynı zamanda... ...ifade özgürlüğü korumasına... İçeriği koyduğu gibi şeklini de koyar, nasıl ifade ettiğinizi de koyar. Basına siz ya da gazeteciye siz, ifade özgürlüğünü kullanan kişiye siz, ifade özgürlüğünü nasıl dile getirmesi gerektiği konusunda e, belirlemeler yapamazsınız. Şimdi o yüzden de eğer biz bir davada tamamen, ortada gazete yazısı, basın açıklaması, köşe yazısı, işte bir yerdeki konuşması şiddet içermediği müddetçe onu ayrı bir kenara koyuyorum. Veya veya nefret söylemi içermediği müddetçe onu lütfen düşünmeyin. Ben bunların olmadığı yazılardan bahsediyorum. Eğer bunları ele alıyorsak Evet, 220. maddenin 7. fıkrası problemdir. Problem olmaya da bu şekilde uygulanmaya devam ettiği müddetçe özellikle maddi yardım, manevi yardım arasındaki ayrım meselesi, yargıtay bu şekilde uygulamaya devam ettikçe burada problem olmaya devam edecek. Evet, evet, ben de demin, onu, deminden beri onu söylemek istedim. Şimdi örgüt adına demek ne demek belli değil, yardım etmek demek ne demek belli değil ve sizin az önce söylediğiniz çok değerli eskiden maddi nitelikteki yardımlar bu suçun kapsamına girerken bu ile mücadele kapsamında her türlü eylem yani manevi derdeki nitelikteki eylemler de bu anlamda süreklilik arz eden propagandalar da buna girer. Yani propaganda olarak nitelenebilecek bir eylemi e, sürekli olduğu için yardım, yardım olarak nitelenebilecek bir eylemi süreklilik arz ettiği için örgüt eyleği olarak değerlendirebilirim diye yapılan bir takım yorumlar var. Yani netlik yok, belirlilik yok. Bizden hem Venedik Komisyonu'nun hem insan hakları mahkemesinin istediği bu öngörülebilirlik testinde sınıfta kalıyoruz. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. 7242 sayılı yasayla sadece infaz kanunu değişmedi. TCK yani Türk Ceza Kanunu değişti. Ceza Muhakemesi Kanunu değişti. İlgili bağlantılı diğer kanunlar da değişti. Anlaşılan o ki ee, bu TCK 220. maddedeki örgütle suç işlemek ve yardım etmek fiilleriyle ilgili bir e, demokratikleşme konusunda adım atmaya yönelik belirliliği, öndürülebilirliği sağlamaya yönelik bir adım atma iradesi yok olsaydı pekâlâ bu kanunda o değişiklik de yapılabilirdi. Tam tersi ne yaptılar? Örgüt üyeliği ve örgütü kurma suçunun Adi halinin yani e, e, silahlı terör örgütü olmayanların cezasını arttırdılar. Yani bakıldığı evet. zaman e, ben e, olumlu bakamıyorum mesela. Yani o bir işaret e, kanunun e, bir taraftan e, infaz oranını düşürürken bir taraftan cezasını arttırarak aslında iyi saatte olsunları, rahatsız olanları ya da... E, İhtirazlığı kayıt koyanları da çeskin etmeye yönelik bir irade var. Dolayısıyla bu belirsizliğin sürmesinden yana bir fiili egemenlik olduğunu düşünüyorum ben. E, bakalım Bakanlar Komitesi ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacak mı diye bugünün karamsarı ilan ediyorum kendime. <gülüyor> Aynur Hanım bir de e, e, biraz evvel bir şey söylediniz. Dediniz ki silahlı örgüt üyesi olmayanların cezasını artıran bir düzenleme hı hı. E, dediniz evet. değil mi? Evet. Burada e, bana göre e, silahlı olmayan bir örgüt üyeliğini cezalandırmak ne 3713 yasaya göre ne de Türk ceza yasasına göre veya diğer ceza normu taşıyan herhangi bir yasaya göre cezalandırma mümkün değil. Sadece 220. maddeye göre suç işlemek için e, kurulan bir örgütlenme cezalandırılabilir ama onun dışında diyelim ki anayasal düzeni değiştirmek yeni bir ekonomik siyasi toplumsal sistem kurmak niteliği ne olursa olsun bu amaçla kurulan açık ve gizli bir örgütlenmeyi cezalandırma imkanımız yok çünkü 3713 sayılı yasanın 23. maddesine göre eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki 141. madde bunun propagandasını yapan bu örgütün propagandasını yapmayı cezalandıran 142. madde 143. madde ve 163. madde 143. yanlış söyledim 163. madde ve hatta 140. maddeler kaldırıldı. Dolayısıyla silahlı olmayan ve anayasal düzeni bile değiştirmeye yönelik Açık, legal ve legal e, gizli örgütlerin cezalandırılması mümkün değildir. Bu bakımdan e, e, normları yine bu çerçevede e, dikkatli değerlendirmek ve eylemi de bu çerçevede e, görmek, e, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani evet e, suçun e, eylemi, e, suçu oluşturan fiil bir maddede gösteriliyor. E, bu fiilin e, suçu e, karşıladığı kabul edildiğinde bu e, suça karşı uygulanacak yaptırım başka bir maddede düzenleniyor. Bu da tabii ki e, kanun yapma politikası açısından, yöntemi açısından ayrıca tartışılması gereken bir şey. Kısaca bunun hem öngörülebilirlik açısından hem tipiklik açısından e, yaptırımın ve eylemin somut olarak anlaşılabilmesi açısından ve keyfili önlemek açısından yeniden düzenlenmesi lazım. E, dileriz düzenlenir ve infas hukuku da e, daha belirli hale gelir. Eşitlik daha kolay sağlanır. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne yapacak? CHP'nin hala dava açtığını duymadım. Evet şimdi bir müzik arası veriyoruz. Müzik arasından sonra programa devam edeceğiz. <Gülüyor> I on up now 'cause this lifetime is a blessing Same from form. above. Yes, yeah. sir. rule by green playing with the world at a reckless speed and the burning resources of every nation ruling a world with modernization because I want to rule all nations Iranian black white mix based Asia in this case there's no strong nation ruling a world with capitalization and a so-called globalization was 94 94.9 açık biraz. Diyor, hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Bu bölümde Aynur Hanım girişi yapacak. Aslında son zamanların önemli bir kararını kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin itiraz üzerine verdiği kararı konuşacağız kısaca duygunumla birlikte. Evet, ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye biliyor, Kavala'nın tutukluluğunun makul suç şüphesine dayanmadığı, anayasa 19'a göre kuvvetli belirti olmadan hukuka aykır bir şekilde gerçekleştirdiği iddiasıyla avukatlar anayasa mahkemesine başvurmuşlardı. Anayasa mahkemesi kabul edilemezlik vermişti. İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulduğunda da İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları verdi. Bu ihlal kararlarına Türkiye itiraz etmişti. Bu itirazın reddedildiğini öğrendik geçen haftalarda basına düşen haberlerden. Ben şimdi sözü tümüyle Duygu Hanım'a veriyorum. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra neler olabilir? Ee, şimdi tabii kavala kararı önemli. Ee, 10 Aralık 2019 biliyorsunuz insan Hakları Günü'nde verilmiş bir karardı. Ee, çok heyecanla karşıladığımız bir karardı çünkü karara e, kavala kararında evet e, tutukluluğun kanuni olmadığı ile alakalı e, olarak bir ihlal kararı verdi. Ee, bunu daha önce başka davalarda da vermişti. Bu açıdan çok e, farklı bir içtihat geliştirdiğini ve yepyeni bir şey söylediğini elbette ki söyleyemeyiz. Bir insan hak savunucusunun e, o dosya içerisinde tutuklanmış olmasının e, kanuni bir dayanağı olmadığını söyleyerek ihlal kararı verdiği bir davaydı. Fakat Kavala kararının en önemli iki noktası... E, 18. madde kapsamında yani başkaca bir sayıkla kanunda olmayan bir nedenle gizli bir amaçla e, kişinin tutuklanmış olması e, konusundaki şikayeti kabul etti ve burada da e, bunun kötüye kullanıldığını yani tutukluluğun kötüye kullanıldığını e, bu çerçevede 18. maddenin ihlal edildiğine Kavala davasında karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. E, bu ikinci verdiği karardı ve çok önemliydi elbette ki. E, İkinci önemli tarafı ise bu kararın yine Anayasa Mahkemesi önündeki incelemeyle alakalı bakınız mahkeme tarihinde ilk kez e, bu incelemenin hızlı olmaması dolayısıyla Anayasa Mahkemesi önünde beklemesi sebebiyle bu incelemenin hızlı olmamasından da bir ihlal geldi ve bu bir ilkti. O yüzden evet. Kavala karar çok önemli bir karardı. Gönder, i̇lk miydi bu beşik tarif... ihlali? 5-4, 5-4, hayır 5-4, ulusal, ulusal suzgeçlik görevini yapmadın dedi. Yani fonksiyonunu icra etmiyor. İlk, Tabii, ilk defa mı böyle bir karar verdi? 5-4 evet ilk karardı. Ee, bir de bununla alakalı yanlış hatırlamıyorsam yine e, yeni verilmiş bir karar var. E, Hakan Baş karar olması lazım. 15 Temmuz'dan sonraki e, tutuklamalar bir hakim tutuklanmasıyla alakalı <gülüyor> verdiği. E, ama o kesinleşmedi tabii. E, şimdi o yüzden bu çok önemli e, ve gözler büyük dairedeydi. Büyük <gülüyor> daireye gidecek mi? Büyük daire incelemesi yapılacak mı? Biliyorsunuz Türkiye'nin e, son e, büyük daire önündeki tek... E, davası Selahattin Demirtaş davasıyla ile onun da duruşması yapıldı. Şimdi kararı bekleniyor. E, biz bu, bu konuyu daha önce de konuştuk burada ve konuştuğumuz zaman Aynur Hanım da aynı şeyi söylemişti. E, biz bunun bir büyük daireye gidebilecek e, bir dava olduğunu düşünmüyorduk. E, gitmeyecek diye düşünüyorduk. Sebebi de büyük daireye gidecek davalar açısından e, hakikaten içtihatta bir farklılık yaratması e, ya da içtihat açısından farklı bir sonuca varmış olması ve bu çerçevede de e, tekrar büyük dairedeki hakimler tarafından sorgulanabilecek nitelikte bir dava olması gerekiyordu varılan sonuç açısından. Ben de bunun böyle bir dava olmadığını düşünüyordum. E, ve sonuç itibariyle büyük daire talebi reddedildi. Ve dava kesinleşti. Karar kesinleşti. Şimdi nerede Kavala'yı talmamalarının, tahliye etmemelerinin sebebi? Karar kesinleşmedi, kesinleşmedi demişlerdi. Kavala beraat etti gezi davasında, tahliyesine karar verildi. Fakat aynı günün akşamı yeniden e, gözaltına alındı daha dışarı, dışarı çıkmadan, e, cezaevinden daha tahliye dahi olmadan. Ve ertesi günü de e, kendisi başka bir soruşturma kapsamında yeni bir suç isnadıyla... Tutuklandı. Fakat buradaki mesele şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı okuduğunuzda yanlış hatırlamıyorsam 154. paragraf civarında olması gerekiyor. Açıp bakabilirlerdi bunun Türkçesi de var aynı şekilde çevrildi. Burada açıkça görecek ki Kavalan'ın şu an tahliye edilmediği tekrar tutuklandı, soruşturma bu karara dahil bir soruşturma. Yani bu soruşturma kapsamında da şikayet etmişler zaten. Ve hem Gezi davası çerçevesinde yani beraat ettiği ve tahliye edildiği dava ve o soruşturma hem de şu an tutuklu olduğu soruşturma kapsamında zaten e, bu karar verildi. Yani o karar... E, o soruşturma kapsamında yani şu an tutuklu, tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında e, yeni bir aynı delillerle yeni bir niteleme yapılarak bu kişinin tekrar tutuklanmasının şu an çok bir önemi yok. Çünkü soruşturma aynı, toplanan deliller aynı ama çevire çevire başka suçlamalar var. E, şimdi bu çerçevede baktığımız zaman e, Kavala kararının kesinleşmiş olduğu da göz önüne alınarak artık ee, kavalanın tahliye edilmesine karar verilmesi gerekiyor. Çünkü açıkça şu söylendi zaten varılan sonuç iki soruşturmayı da kapsıyor ve kanuni olmadığına bu deliller çerçevesinde tutuklamanın ee, kanuni niteliklerini taşımadığına ve bu anlamda sözleşmenin 5. maddesine aykırı olduğuna karar verilmişti. Her, bu kararda kesinleşti. Her suç açısından yani burada e, önceki e, yöneltilen ve suç açısından e, tutuklamanın temel şartı olan suç e, olgusunun olmadığını tespit etti yani Avrupa İnsan Hakları Söyledim Mahkemesi. Söyledi mi zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Evet delilleri yani dosya kapsamında e, ortaya konan deliller değerlendirildiğinde burada e, zaten hani insan hakları kapsamında e, sivil toplum faaliyetleri kapsamında olan şeyler olduğunu ve burada bir suç unsuru olmadığını bu anlamda tutuklamayı gerektirecek bir durum olmadığını zaten söyledi. Kuvvetli suç şüphesi olmadı. Mı? O yüzden de. Peki şimdi de, ne olacak? Kararın da şimdi... kesinleştiği göründüğünde şu an ee, Kavala'nın tahliye edilmesi gerekiyor bu karar çerçevesinde. Yani bu çok net bir şey artık. Ha ne olacak şimdi? Eee... Karar Bakanlar Komitesi'ne iletilecek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne. Bakanlar Komitesi e, ilk toplantısında, ikinci toplantısında gündeme ne zaman alacaksa elbette ki, ne zaman olacaksa bu toplantı, orada hükümete tavsiyede bulunacak. Diyecek ki e, karar budur, kararın gerekleri budur. İhlalin giderilmesinin yolunu size gösterdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tahliye dedi, tahliye demesi de, İç işlere karışmak, egemenlik yetkisine müdahale etmek falan değil. Burada bireysel bir ee, tedbir olarak bu böyle bir ihlal varsa dedi, bu ihlalin gizledilmesinin yolu da tahliyedir. Yol gösterdi. Yani Hı -hı. adli tazmin aslında söylemiş olduğumuz şey. Bu ihlal gerçekleştirilmeseydi, durum nasıl olacaksa o duruma çevir dedi durumu. E bu da tahliye kişinin <gülüyor> özgür bırakılması e o yüzden de bakanlar komitesi elbette ki tavsiye kararını söyleyecektir e, hükümetten görüş isteyecektir yani hükümetten bu, bu usul nasıl gerçekleşiyor bakanlar komitesi hükümete diyor ki bu kararın icra edilebilmesi için neler yaptın neler yapmayı düşünüyorsun bir sonraki toplantıya kadar bunları bana söyle hükümet de diyecek işte şu oldu bu oldu bunu yapmayı düşünüyoruz e, şöyle bir e, düzenleme yapmayı düşünüyoruz diyelim ki diyecektir bir yol haritası sunacaktır bakanlar komitesine. bugüne kadar bütün bakanlar komitesi önündeki derdest davalarda böyle oldu. Şener grubunda da böyle oldu. işte örgütlenme özgürlüğü ile alakalı toplantı gösteri yürüyüşü ile ilgili Ataman grubunda da böyle oldu. Şu an derdest hangi dava varsa bakanlar komitesi önünde usul bu şekilde işliyor. Ha benzer bir dava var mı? Evet var. Azerbaycan'la ilgili dava var. İşte bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle. İlgar Mamadov davası. En benzer dava bu. İlgar Mamadov davasında ne olmuştu? Aynı şekilde tahliye et dedi. Çünkü... E, ihlal, yani i̇hlal önceki e, duruma geri döndürebilmesi için bu ihlali giderebilmesi için en doğru yolun tahliye olduğunu söyledi Bakanlar Komitesi İlgar Mamadov davasında ne yaptı Azerbaycan hükümeti tahliye etmedi 3,5 yılı aşkın süre e, Azerbaycan hakkında yıllarca Bakanlar Komitesi ne yapıyorsun bu kararla ilgili, ne yapmayı düşünüyorsun, icra edecek misin, etmeyecek misin bana yol haritasını göster dedi. Yol haritasını hükümet bir şekilde gösterdi ama kararı yerine getirmedi. Son tahlilde ne oldu geçen sene? Avrupa Bakanlar Konseyi 46. madde uygulaması ile ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Azerbaycan'ı ahim kararını uygulanamaması dolayısıyla ihlali gidermemesi dolayısıyla Tekrar şikayet etti. E sonuç itibariyle ne oldu? E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, büyük dairesi toplandı. Azerbaycan'ı tekrar icra etmediği için mahkum etti. Yani bu bir kısır döngü olarak görülebilir. Ama şu da var. Ben Azerbaycan kararını şu açıdan önemsiyorum. Bakın e, şunu diyebilirsiniz. Ee, e, ne oldu? Tekrar ihlal oldu. Şimdi ne olacak? Tekrar bakanlar komitesine mi gidecek? Böyle bir kısır döngü içerisinde mi dolanacak? Ba Azerbaycan kararında İlgar Mamadov iki numaralı kararda şunu söyledi. Bakanlar komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu kararı tekrar gönderdiğinde hükümet tahliye etti İlgar Mamadov. Hı. Hatta işte bir yıl sonra diyelim yani uzun bir süre geçtikten sonra beraat ettirdi yüksek mahkeme. Ya yani bütün suçlardan beraat etti i̇lgar Mamadov hakkındaki. Ama 4 yılı aşkın süre bu kişi tutuklu kaldı. Ahim kararına rağmen bakın tutuklu kaldı. Ama en sonunda beraat etti. Şimdi Azerbaycan'ın 2 numaralı i̇lgar Mamadov kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önemli bir şey söylüyor. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Sen bu kişiyi tahliye ettirdin dedi. Evet. Ama artık bu saatten sonra yani yıllar geçtikten sonra bu kararı uygulamamakta direnerek daha sonra ben seni tekrar Ahim'e şikayet ettiğimde bu kişiyi tahliye ettirmiş olmanı ben artık iyi niyetli olarak değerlendirmem dedi. Ve ihlal kararını tahliye edilmiş olmasına rağmen verdi. Bakın. Ama tabii orada <gülüyor> bu işler hemen olmadı. Yani bu Duygun, çabucak işleyen bir mekanizma değil. Duygu Arkadaşlar <gülüyor> bu ara, e, süremiz doldu gibi. Hı <gülüyor> hı. Ee, bir buçuk dakika. Bu, hı hı. E, bir buçuk dakika mı? Var var bir dakika, bir buçuk dakika. Hı hı. Tamam. Çünkü Duygu Hanım'ın söylediği şey e, hakikaten son e, durumu tespit açısından önemliydi. Evet, isterseniz bir, bir, bir kelime daha, bir cümle daha e, yapalım, ekleyelim e, Duygu Hanım ve Aynur Hanım. Hı hı sonra da. Duyga e, Hanım program. söylesin. E, ben benim de açımdan istiyorum. benim açımdan dediğim gibi söylemek istediğim şey e, burada yapılması gereken artık. E, bu konu uygulanması çünkü hani şey tartışmasını bence bırakalım. E, işte bu soruşturma içine giriyor mu girmiyor mu ama bu başka bir soruşturma. Hayır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını okuduğunuzda bunu görürsünüz. Bunu ben de söylemiyorum. E, bir şekilde bunu bu şekilde de e, hani gösterelim bu şekilde söyleyelim gibi bir düşünce. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını da yazmış. Ben oradan okuyup söylüyorum. Bakın Yazmasaydı söylemezdim. O yüzden de artık bunu bir kenara bırakıp burada kararın uygulanmasının sağlanması gerekiyor. Kararın uygulanmasını artık Bakanlar Komitesi zaten sağlayacak. Artık siyasi bir sürece girdik Bakanlar Komitesi önünde. O yüzden Gönül ister ki hiç tavsiye kararlarıyla falan da uğraşmadan artık bu duruma bir son verilmesi gerekiyor. Kararın uygulanması. Bu önemlidir çünkü biz bir hukuk devletiyiz ve kararları uygularız. Anayasa Mahkemesi kararları da o şekilde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da o şekilde. Bağlayıcı olan kararlar herkesi bağlar. Evet. gibi bağ, e, öngörülebilirlik testi gibi burada da bir dürüstlük ve samimiyet e, Avrupa Konseyi'ne e, samimi olarak bağlılık iradesi tamam. gerekiyor anlaşılan. E, bu önemli bir test. E, dileriz e, ilgili makyajlarla Vardı, ...sizin gibi değerlendirir ve bu ayıba bir son verilir. Bu arada size eşlik eden kuş kardeşe de selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel şakıyordu, <gülüyor> programımıza renk kattı. Her zaman kendisini programa bekliyoruz efendim. Ben de e, dilinize, aklınıza sağlık diyorum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum size ve herkese sağlık diliyorum. Evet, herkese ee... sağlık diliyorum, iyi bayramlar tekrar. Teşekkürler. İyi bayramlar. Hukuk güvenliği aslında e, toplumda e, bireyler arasında, bireyle devlet arasındaki sorunları e, çözecek e, bir e, sistemin olmasını gerektiriyor. Ve bu sistem de anayasanın ikinci maddesinde insan haklarına dayalı bir hukuk devletinin e, yargı, yasama, yürütmeyle e, yaşama geçmesi, ayaklarının üzerine oturması Ersa 90 sonuna göre de Uluslararası insan Hakları Sözleşmelerine ve bunları yorumlama tekeri olan uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Ve böyle bir topluma ulaşabilmek umuduyla yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese selam ve sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.